Arkadaşlar e, hepinize iyi akşamlar olsun İnşallah sesimi duyuyorsunuz Esma Hatice Nafiye cevap verdiklerine göre tamam peki o zaman problem yok demektir e, Sınav sonuçlarınız belli olmuştu zaten. Daha önce sormuştuk. Sınavlarınız iyi geçmişti genelde. Ee, bugün ee, Yine daha, daha belli olmadı mı sonuçlar? Filiz Yıldız sonuçlar belli olmadı mı daha? Allah Allah. Niye açıklamıyorlar ki? Her şey tamam. Allah Allah, ben açıklandığını zannediyordum. Ee, Mazeret sınavları vardı, ondan. Belki olabilir, evet olabilir. Ee, bu arada o buton açıldı mı? Murat, ne yaptınız Murat, halledebildiniz mi bu işi? Mezuniyet programına kimler gelecek, onunla ilgili Murat, bir şey yapabildiniz mi? Murat yazıyor. Ee, hala yazıyorum Murat. Yani biz arkadaşlarımızla görüşmüştük. Ee, kimlerin katılacağını tespit etmek için. Ee, hocam bugün Ahmet hocamızla görüştüm. Bir şeyler söyledi. Sonunda sizinle görüşeceğini söyledi. Hocam yarın yanınıza uğrayıp de görüşeceğim inşallah. Allah Allah. Bir sorun mu çıktı ki Murat? Ahmet Hoca ben tam her şeyi halledeceğim demişti bana. Murat bir sorun mu var? Yani neyse. Yarın görünce görüşürüz. Peki Murat. Tamam. Arkadaşlar ee, bu akşam Peki tamam tamam o zaman yani bir an evvel açalım ki e, ona göre arkadaşlar geleceklerse biletlerini alsınlar durumlarını belirlesinler ne zaman olacak falan bunları netleştirmek lazım yani İstanbul'da oturan arkadaşlar bile yeter aslında yani hiç butun bile olmasa. çünkü İstanbul'da çok öğrencimiz var e, yani ben tahminime göre öğrencilerimizin yüzde 65'i İstanbul'da oturuyor. 65-70'i belki İstanbul'da oturuyor. E, dolayısıyla yani mezuniyet programı sıkıntısız yapılabilir diye düşünüyorum. Ama yine de neyse. Onu daha sonra konuşuruz. E, bu akşam e, Celaleddin Es-Suyuti'yi e, işleyeceğiz arkadaşlar. Tanımaya çalışacağız ve onun e, tefsirini e, işleyeceğiz. E, ben bazen böyle bizim derslerde öğrencilere diyorum ki, Tuba e, doğru, doğru mahalli işleyeceğiz. <gülüyor> evet, tamam. Yani Suyuti ve mahalli beraber yazmışlar da sedanlar. Onun için işte doğru söylüyorsunuz. Burada da Suyuti var aslında. Yani bu tesirin de yarısı e, mahalli ait, yarısı Suyuti'ye ait. O yüzden biz genelde Celaleyn de Suyuti'nindir diye yani söylüyoruz ama doğru söylüyorsunuz. Zaten onun niye tefsir, Tefsir-ül Celaleyn denilmiş? İki Celal'in tefsiri. Ee, çünkü iki Celal yazmış. Önce Celaleddin El Mahalli yazmaya başlıyor. Ee, o vefat edince öğrencisi Suyuti. O da Celaleddin biliyorsunuz. İkisinin de adı Celaleddin. Suyuti tamamlıyor. O yüzden tefsire iki celalin tefsiri anlamında tefsirül celaleyn adı e, verilmiş biliyorsunuz. E, burada galiba suyutu'dan bahsetmedik çünkü bundan sonraki tefsir eddürül mensurda suyutu'dan bahsedeceğiz. O tefsir sadece ona ait. O yüzden bugün mahallinin celaleddin el mahallinin üzerinde duracağız i̇şte Mısır'da doğmuş. Burada sizde Okuyabilirsiniz. Çok önemli bir şafi alimidir. E, tefsir yanında e, fıkıh, e, hadis ve diğer alanlarda da e, meşhur bir alimdir. E, muhtelif kitapları vardır bunlara, burada bakabilirsiniz. Bizim için önemli olan tefsirül celaleindir. E, daha önce belirttik iki celalin tefsiri olduğunu söyledik. Ee, belki de dünyada herhalde en yaygın tefsir hangisidir diye sorarsak, dünyada en yaygın tefsir hangisidir diye sorarsak, e, tereddütsüz cevabımız celaleyn olacak arkadaşlar. Çünkü dünyanın her tarafında e, bu tefsir okunuyor, okunmaktadır, basılıyor, basılmaktadır. E, sanırım e, yani birçok dile çevrildi, Türkçe'ye de çevrildi, biraz sonra bahsedeceğiz. Yani çok yaygın bir tefsir, çok kullanılan bir tefsir. Pek çok baskısı yapılmıştır. Üzerinde şerhler yapılmıştır. Kendisi özlü kısa bir tefsir ama böyle ciltler dolusu yani mesela 3, 4, 5 ciltten oluşan hem de böyle büyük ciltlerden oluşan şerhleri vardır. Böyle bir tefsir. Sebebi nedir? Sebebi şu, çok e, luhavi tefsir olma özlü bir tefsir olması. Tabii ki yani, evet luhavi bir tefsirdir. Özlü bir tefsirdir. Böyle konuları geniş geniş açıklamadan çok özet bir şekilde e, açıklıyor. Kısa ibarelerle açıklamaya çalışıyor. Ve çok iyi e, gramer tahlilleri yapıyor. E, dolayısıyla bu bu yönüyle aynı zamanda Arapça için de çok önemli bir kaynaktır. Kur'an'ın kelimelerini çok kısa yoldan anlamak ve öğrenmek için çok önemli bir kaynaktır. Bunun gibi nedenlerden dolayı çok yaygındır arkadaşlar. Çok yaygın bir tefsir olarak önümüzde duruyor. Dediğimiz gibi Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Şahsen ben bu tefsirin Türkçe veya başka bir dile, tercüme edilmesini çok makul karşılamıyorum. Çünkü tefsir ağırlıklı olarak bir dil tefsiridir. Bir lugat tefsiridir. Yani lugat da her dilin lugatı kendine hastır. Yani Arapçadaki lugat kuralları, gramer kuralları Türkçedekinden çok farklıdır. Şimdi oradaki sistemi Türkçeye çevirmenin bir mantığı yok. Ben şahsen o kanaattayım. Ama nedense tercüme edilmiş. Hem de bakın iki ayrı tercümesi var bir tanesi kaç cilt ibare, beş ciltten ibare bir te, bir tercümesi var ya yani kendisi bir ciltlik bir tefsir ama tercümesi beş cilt tutmuş nasıl olmuş onu ben de bilmiyorum hem de kalın kalın ciltler yani bence ben her zaman söylüyorum Kadı Beyzavi'nin Envarut Tenzili ondan sonra Nesefi'nin Medarekut Tenzili Tefsirül Celaleyn Hatta bence bir ölçüye kadar belki Ebu Suud'un tesiri, özellikle Zemahşer'in tesiri. Bunlar, bunlar öyle, öyle kalmalı. Hadi Ebu Suud'u bir ölçüde anlıyorum da. Ama diğerlerini niye çeviriyor bunu anlamıyorum şahsen ben. Gerek yok çünkü bunlar dil ağırlıklı, lügat ağırlıklı tesirler. Yani i̇şlerde öyle geniş açıklamalar, geniş bilgiler yok ki. Dolayısıyla bunlar özlü tefsirlerdir Arapça olarak e, kalmaları daha makuldur diye düşünüyorum Aka dediğim gibi e, bakın kaç tane üç tane tercümesi var görüyor musunuz bir tanesi Orhan, Okan Kadir Yılmaz ve er, Orhan Ençakar tarafından cilt olarak yapılmış bu bir ikincisi e, bu kimin burada galiba vardı adları Evet bakın e, Taha Alp, Kadri Yılmaz ve yine Orhan Ençakar. Burada da var. Bunlar yapmışlar bir. Burada kimler var? Burada da bakın Ali Rıza Kâşeyli, İbrahim Serdar ve Yusuf şansa Bakın üç tane tercümesi var ya yani Bir tane eser, üç, üç ayrı, üç farklı e, tercümesi. Yani bilmiyorum valla bu emek. Yani keşke bu hocalarımız bu tefsirin tercümesine verdikleri emeği mesela Ayşe Abdurrahman'ın tefsirine verselerdi. Keşke daha sonra işte İbni Aşur'un tefsirine verselerdi. Keşke Alusi'ye verselerdi. Bir sürü tercüme edilmesi çok önemli olan tefsirler var. Keşke onları yapsalardı. Ama nedense böyle tefsirleri çok çeviriyorlar. O, galiba e, onlar size bırakıyorlar bunu arkadaşlar. Değil mi? Size bırakıyorlar. değil mi? İçinizden inşallah birileri onları çevirecek. Bakın i̇bn Aşur çok mühim bir tefsirdir. Kesinlikle Türkçe'ye çevrilmesi lazım. E, Alusi, Alusi de çok e, yine gramer, gramer bilgileri var ama onlar ayıklanabilir ve Türkçe'ye çevrilmesi lazım. Çok mühim bir tefsirdir. Mesela Kasım'in tefsiri bence Türkçe'ye çevrilmesi lazım. Çok önemli bir tefsirdir. Yani biraz evvel belirttiğim gibi Ayşe Abdurrahman'ın bu iki ciltlik Tefsir'in beyanesi vardır. Türkçe'ye çevrilmesi lazım. Çok önemli bir, yani kısa da olsa çok önemli bir çalışma, çok önemli bir tefsirdir. Yani böyle yani zaman zaman bahsediyoruz sizinle birlikte okuduk. Çok önemli tefsirler var. Bunlar çevrilmiyor. Ama bakıyorsun bir tefsiri 3 ayrı grup, 3 ayrı zamanda 3 kez Türkçe'ye çeviriyorlar. Ne gerek var ya? Yani? i̇bn Kesir'in tefsirine bakın. Tefsir-i Kur'an'ın o da 3-4 kez tercüme edilmiş. Seyyid Kutub'un tefsirine bakın, üç ayrı grup, üç ayrı zamanda tercüme etmiş. Mevdudinin tefsir okuranına bakın, gene iki üç grup, ayrı zamanlarda Türkçe'ye tercüme etmiş. Ya yani biriniz çevirdiniz, diğeriniye çeviriyor. Yani tamam, hadi eksik kısımlar olabilir, yanlış kısımlar olabilir. Oraları düzeltin ya. Baştan sona bir daha tercüme ediyorlar. Yani bu emeğe yazık değil mi? Bilmiyorum. Neyse, yine de Allah razı olsun diyelim bir hizmettir diyelim ama ben çok da tasvip etmediğimi söyleyeyim yani gramer tefsirlerini tercüme etmenin bir manası yok. Zaten inanın Nesef'in tefsirini okuyun Türkçesini sıkılacaksınız ya. Ben bazen böyle inceliyorum bakıyorum sayfalarca gramer, sayfalarca 5 6 7 8 sayfa gramer. E ya bunu ne anlatacak ki bu Türk insanına ya yani? Türkçe okuyan insanlara bunu ne anlatacak? ki? Boşu boşuna bence o çeviriyi yapmışlar. Çünkü o gramer Arapça olarak anlam ifade ediyor. Türkçe'ye çevirdiğin zaman o incelik kaybolup gidiyor. Neyse. Şimdi ne okuyoruz Celale'nin e, tevhüslerinden arkadaşlar? Bir bakalım nasıl yapmışlar? Hem görelim gerçekten de bu kadar çok yaygın olmasını gerektirecek bir durum var mı? E, bizzat metni okuyarak bizler e, görmeye çalışalım. Evet, Melek Nur arkadaşımızın yazdığı gibi Nisa e, suresini okuyacağız. E, surenin başından itibaren e, zamanımızın el verdiğince e, okumaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ey insanlar! Şimdi müfessizimiz. Hemen burada biliyorsunuz Ey insanlar değil mi? Ya ey, ey insanlar diye bir ifade var. Daha önce bunu başka bir Esed'de de tartışmış mıydık? Sanki öyle bir şey yaptık değil mi? Hatırlıyor musunuz? Neredeydi? Hatırlayanınız var mı? Bir tefsirde daha bunu konuşmuştuk. Bu ey insanlardan kasıt kimdir? Niye öyle olmuştur falan? Ee, i̇bn Abbas diyordu. Doğru söylüyorsun ama hangi tefsirde tartışmıştık? Bunu hangi tefsiri okurken tartışmıştık? Hangi tefsiri okurken tartışmıştık arkadaşlar? Ben hatırlıyorum ama. Bakın siz hatırlıyor musunuz? Hayır. Asla Asla Aydınız. Asla Asla Asla. Abdur Rezak değildi. Evet. Hatice Nur Ertürk'ün yazdığı gibi Fahrettin Er Razi'nin tefsirini okurken tartışmıştık e, bu konuyu. Orada e, İbn Abbas'ın görüşünü vermişti. Razi. O da e, buradaki ey insanlar, ey Mekkeliler demektir demişti. Ama Razi bunu kabul etmiyordu. Bir sürü gerekçe ileri sürmüştü. Ama bakın mahalli evet mefatül de. Bakın mahalli ve e, öğrencisi Suyuti bunlar ne yapmışlar? Bunlar, bunlar da tıpkı i̇bn Abbas'ın dediği gibi düşünmüşler. Buradaki ya eyyü en kastın Mekke halkı olduğunu e, belirtmişler. O yüzden de ey Ehle Mekke'de yani ey Mekkeliler demektir diye bakın hemen oraya o açıklamayı koymuşlar. İttegû <gülüyor> rabbekum Rabbinizden yani Rabbinizin emirlerine karşı gelmekten sakınınız. Zaten bir fesirimizde diyor ki yani biz böyle Türkçe'de Allah'tan kork diyoruz ya. Aslında Allah'tan kork ifadesi doğru bir ifade değil. Yani Allah'tan korkulmaz. Allah sevilir fakat böyle Türkçeye e, ittakullah kelimeleri çok geçiyor ya ittakullah bakın bunlar biz korkunuz diye çevirmişiz halbuki e, bunlar belki Allah'tan korkunuz değil de bakın müfessirimizin yaptığı gibi ey bakın demek ey iqabeh yakın yani cezasından sizi çarptıracağı cezadan korkun. Peki niye cezaya çar cezaya çarptıracak beni Allah Teala eğer ben onun emirlerini işlemezsem, değil mi? Emirlerine karşı gelirsem, yasaklarını da çiğnersem, işlersem, o zaman beni cezaya çapracak demektir. O zaman ne yapmak lazım? Allah'ın yasaklarını çiğnemekten, Allah'ın emirlerini göz ardı etmekten e, sakının. Dolayısıyla e, bundan akıbetinde olacak olan cezadan sakının diye çevirmek lazım. Ve cezadan korkun demek lazım. Allah'tan korkun demek e, kültür olarak yerleşmiş ama e, böyle bir yönü de var yani belirtelim. E, Mufassir de diyor ki yani Rabbinizden sakının, Rabbinizden korkun demek ittaqurabbakun. Ey yani ikabu. Rabbinizin ikabından. İkab neydi? Yani ceza, cezasından korkun. Peki e, nasıl nasıl korkacağız? Nasıl korkacağız? bi an tu ona itaat ederek korkacağız demek ki yani ittakura bakın müfessirimize göre aslında yani Rabbinize itaat edin demektir bakın çünkü e, itaat etmezseniz azap vardır azabda duçar olmamak için Allah'ın emirlerini yerine getirmek lazım diyor bu noktaya dikkatimizi çekiyor yani ey ikabahu Rabbinizin ikabından sakının, korkun. Peki e, nasıl korkacağız? Yani böyle titirecek miyiz evimizde? Oturduğumuz yerden titreyerek mi kork korkacağız Allah'ın ikabından? Hayır. Yani bir en tuti'i tuti'i ona itaat ederek, emirlerini yerine getirerek, yasaklarına riayet ederek e, korkacağız. Korkmak bu anlamda, sakınmak bu anlamda arkadaşlar. Yoksa titremek anlamında bir şey değil. Korkma yani bir yerlere gizlenmek anlamında değil. Peki elledi öyle Rabb ki halakum sizi yarattı neden? Min Nesin waheeda bir tek nefisten sizi yarattı. Peki kimdir o nefis? Adem'e o da Adem'dir yani Adem'den sizi yaratan Rabbinizden. Sakınınız. Başka peki ne yarattı? Vahalağa ve yarattı minha o nefisten, o nefis. Ne diyelim oraya? Ve vahalağa vahalağa mina Nasıl çevirdiğim orayı? Ve mina zevca ha. Yani eşini tamam da eşini nereden yarattı? Onun eşini de tamam cinsinden ha. Dilay Mercanın dediği gibi. Melek Nur ondan da zevcesini yarattı diyor. Biz Melek Nur böyle mi işlemiştik? Dilay Mercan dediği gibi yani ve halaka min demek yani min cinsi ha demek. Değil mi? Ondan, onun eşini diyor Ayşan Zeybek'te. Demek ki geçen derste biz bunu size izah edememişiz. Bak. Ee, hala arkadaşlarımız e, yani bunu tartışmıştık, konuşmuştuk değil mi? Adem yarattığı şeyden diyor. Evet, yani, yani sonra soruda. Minha demek mincinsih ee, olması gerektiğini açıklamaya çalışmıştık daha önce ee, onunla aynı tür ve mahiyetten nafiye demiş çok güzel peki o halak peki bakarım e, mahalli ve suyutu nasıl düşünüyorlar e, diyor ki o minha zevc'e ondan eşini yarattı havaya o da havadır yani eşi havayı yarattı e, bu arkadaşlar. Ne demek bu bilmedi? Allah Allah. Bilmedi mi? Min zilg, min adla. Ne demek? Uzatmak. Ne demek uzatmak? Filiz. Yani böyle uzatarak mı yarattı diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Allah Allah. Nereden geldi o? Ah, Filiz bir şeyler biliyor galiba. Ne demek Filiz? Bir açıklamaya çalış. Yani yani müfessirimiz zaman zaman göreceğiz ben dikkat çekeceğim okurlarda ee, Gramer hocam <gülüyor> Gramer it tecvid tecvid yani tecvid kaydeler de zaman zaman e, değiniyor yani havva kelimesini bize yazdı ya diyor ki bu havayı bilmedi yani medle okuyacağım yani, uzatarak okuyacaksınız. Havva değil de Havva diyeceksiniz diye. Yani, Havva diye okuyacağız kelimeyi. Yoksa o kelime cümlen içerisindeki akışa göre kullanılmış bir kelime değil. Tamam arkadaşlar? Bilmedi demek yani bize Havva kelimesini nasıl okuyacağımızı hatırlatan bir kelimedir. Peki tamam eşi Havva'yı da yarattı. Nereden yarattı? Min dıl'in min adla'ihil yusra Nereden yaratmış arkadaşlar? Müfesserimize göre Allah havayı nereden yaratmış? Nereden yaratmış arkadaşlar havayı? Sol kaburgasından evet. Adem'in dil kaburga demek abla çoğulu yani kaburgalarının birinden. Peki hangi sol? sol tarafındaki kaburgalardan birinden Adem'in sol tarafındaki kaburgalarının birinden yarattı diyor müfessirimiz Tabii demek ki müfessirimiz Suyuti ve hocası mahalli ya da müfessirimiz mahalli ve onun öğrencisi Suyuti onlar da bu kanaattedirler onlara göre Allah Havva'yı Adem'in bedeninden kaburga kemiğinden yaratmıştır ki Geçen ders bahsetmişti zaten yaygın olan kanaat buydu. Yaygın olan düşünce, görüş buydu. Ancak biri, bir müfessir, özellikle bir müfessir bunu kabul etmemişti ve buna itiraz etmişti. Biraz evvel dediğimiz gibi Adem'in Adem cinsinden demişti. Kimdi o? Hatırlayanınız var mı? Ayşe Çişpek i̇bn Abbas diyor değil. Evet bir müfessirimiz diyordu ki, Hayır buradaki minha demek min cinsiha demektir. Allah Havva'yı Adem'in kemiğinden yaratmış değil. Allah Havva'yı Adem ile aynı cinsten yaratmış. Aynı türden yaratmış. Yani Adem insan, Havva da insan. Adem insanken Havva melek değil. Heh, aslı Aydınöz hatırladı. Ebu Müslim el-İsbahani ee, bunu söylemişti daha önce. Bu konu, konuya değinmiştik sanırım. Peki, ve betse, betse yani ferraka ve neşara, yani yaydı, neşretti. Ee, kimden yaydı, kimden neşretti? Min huma, min huma'daki huma zamiri kim arkadaşlar? Huma zamiri, yani zaten müfessiz söylemiş, min ademe ve hava'a, adem ve hava'dan, demek ki. Yaydı. Adem ve Havva'dan. Buraya işte üretti diyelim. Türetti diyebiliriz mesela. Yani ne diyebiliriz başka? Meydana getirdi diyebiliriz. Neyi meydana getirdi? Ne üretti? Ne türetti? Ricalen kefiran pek çok ee, ee, ne diyelim? Ricalen diyelim pek çok erkek Vanessa en kâfir atan, demiş Gönül evet o da olabilir. Vanessa en kâfir ve pek çok kadın yani demek ki aslında bu ifadeye yani vahala vabette minhumar icalen kâfiran Vanessa ifadesine yani onlardan pek çok yani kadınlı erkekli pek çok nesil meydana getirdi, pek çok nesil türetti ee, diyebiliriz yani daha böyle hani anlaşılabilecek bir ifade olur. Wa Ta'Allahu yine bir kez daha vurgu yapıyor Allah'ın emirlerine karşı gelmekten ve azabına e, duçar kalmaktan sakının. Ee, öyle. Ee, Allah ki tesaeluna fi tesaeluna yani siz e, tesaelüne bihi de okuyalmıştırsa, tesaelüne onunla birbirinizden taleplerde bulunuyorsunuz, birbirinizden isteklerde bulunuyorsunuz veya bakalım ne diyecek müfessirimiz. Şimdi yine tecvide gir giriyor fihi bu tesaelüne kelimesinde vardır arkadaşlar. Ne vardır? Idga muttei fil asli fisiini demek ki asıl itibariyle arkadaşlar. Asıl, asıl itibariyle burada te-tesa eline değil bir te sin'de edilmiş oluyor. Yani ne, ne olabilir? te elune herhalde. Öyle olması lazım. Kıraat halinde hocalarımız daha iyi bilir. Belki Emin Çimen Hoca, Kerim Hoca daha iyi bilir ama sanki bunun aslı demek ki te elune Ne diyor? E, e, fih-i idgam ta'i fil aslı fil-sini. Yani sin'de idgam var idğam nasıl olur? Tetasaallanekte sinde kaybolmuş tessaeluna olmuş. Ve kıraat ama başka bir kıraatte de bir takfifi yani böyle şey deli olarak değil Bir hazf yani bu şiş, diyelim ki e, yani idğamın hazfi ile veya o teler telerden eee t'nin sayı sede idgâmının hazfiyle de okunmuştur. Peki nasıl? Yani ey te Şimdi biz tesâeline diye okuyoruz ya e, aslında ya da şöyle olması lazım. Sanki burada bir e, şeyde de bir eksiklik olabilir arkadaşlar. E, yani müfessirimize göre müfessirimize göre ar ar aslında arkadaşlar ve te kullâhellezî te tesâelûne. Birinci okuyuş budur. Asıl okuyuş budur. Ama bir okuyuşa göre bu te-tesa' teladen undaki te'lâden dağ dağım olmuş ve te el olmuş. Demek ki birinci te, -te -el ikinci el-un ikincisi te, -te -el üçüncü kıraat ise ve fi kıraatın tahfif yani artık bu şed şeddeyi, idgâma Arda arda gelen iki teyi kaldırıyorsunuz. Hafifleterek okuyorsunuz Bi hazviha yani ikinci T'nin hazviyle ey yani tesailun. Bu iki, ikinci, bu buradaki kısım var ya olması lazım arkadaşlar. Ben kanaatim o. Ve fi qira'etin bi tahvifi bi hazviha ey tesailun olması lazım. Birinci okuyuş te tesailun. İkinci okuyuş tesailun. Üçüncü okuyuş yani tahvif dediği okuyuş ile ise Zaten bizim kıraatımız takfif iledir. Biz vette kullâhellezî tesâelûne diyoruz. Tetesâelûne demiyoruz. Tesâelûne demiyoruz. Doğru. Ama burada bir yani kelimelerin yerinde bir değişiklik olması lazım arkadaşlar. Onu lütfen not alın. Öyle olması gerekiyor. Peki vette kullâhellezî tesâelûne veya tetesâelûne bihi peki neyi talep ediyoruz? Neyi istiyoruz? Allah'ın Allah'ı öne sürerek, Allah'ın ismini öne sürerek ne istiyoruz? Nasıl oluyor bu? Büyük ki müfessirimiz fi'ma beynakum kendi aranızda e, siz Allah'ın adını öne sürerek bir şeyler istiyorsunuz. Nasıl nasıl oluyor bu? Heyne yakulu bazıkum li ba'din mesela birbirize diyorsunuz ki es'aluke billahi. Allah aşkına, Allah adına senden sana söylüyorum doğru söyle. Es'elüke billahi. Allah için doğru söyle. Enşüdüke billahi. Allah aşkına doğru söyle. Yani Allah'a inanıyorsan doğru söyle. Gibi. Yani bakın hep Allah'ı öne sürerek bir şeyler söylüyorsunuz veya bazı şeylerde de mesela Razide okumuştuk. Yani siz Allah için değil mi? O da da Allah için ver. Allah Allah'ını seviyorsan der. Yani mesela bir şey istiyorum diyorum ki işte şu kitabı ver. Allah'ını seviyorsan bu kitabı ver diyorum. Bakın. Orada da başka bir anlamda. Yani ama ikisinde de hep Allah'ı öne sürüyoruz. Hep Allah'ın ismini öne sürüyoruz. sürüyoruz. İşte siz Allah'ın ismini sürüyorsunuz ya öne. İşte o Allah'ın emirlerine karşı gelmekten dolayısıyla azabına maruz kalmaktan sakınınız. Diyor müfessirimiz. وَتَّقُلْ اَرْحَامَ Bir de Erhamdan sakınınız. Yani ne demek erhamdan sakınınız? Neyse, ne, nesinden sakınacağız? Em takta'u ha Rahim, rısulay rahimi kesmekten akrabalık bağlarını kesmekten e, sakınınız e, diyor müfessirimiz. Evet. Em takta'u ha Peki ve fi kiraatin başka bir kıraat ise bilcerri yani bu el-erhame. Şimdi biz şimdi nasıl okuduk? El-erhame diye okuduk değil mi? Ve tequllâhellezî tesâ'elune bihî vel-erhame diye üstüne okuduk. Başka bir kıraate göre ise ve fi Başka bir kıraate göre ise bil-cerri mi diye macruz okunmuştur. Neden? Hatfen ala zamiri, damîr i fi-bihî Bihideki yani be var ya B yani وَتَقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَالُنَ بِهِ وَبِالْاَرْحَانِ O'daki B'ye atfen mecrur da okunmuştur. Ee, peki o zaman niye böyle demiştir ki Allah? Niye buna dikkat çekmiştir? Çünkü ve kanu yetenâşedûne Çünkü Araplar arkadaşlar e, tıpkı biraz Erhan dedi ki Allah aşkına dedik ya Allah'ını seviyorsan dedik ya yani e, Allah için dedik ya tıpkı onun için onun gibi akrabalığı da önemsiyorlardı. Onu da öne sürüyorlardı. İşte diyelim ki sevdiklerinin hatırı için şunu yap. İşte babanın başı için şunu yap. Sevdiğinin başı için şunu yap gibi. Akrabalık duygularını da öne sürerek birbirlerinden talepte bulunuyorlar. Birbirlerine yemin ettiriyor nasıl Allah'ın adını öne sürerek bunları yapıyorlarsa Araplar aynı şekilde akrabalık bağlarını da öne sürerek bunu yapıyorlardı. O yüzden allah Teala e, bu hususa e, dikkat çekmiştir. E, bazı e, insanlar buradaki e, ifadenin e, yani e, işte bölgesel olduğunu ileri sürmüşlerdir. Daha önce İbn Abbas'ın Böyle dediğini söylemiştik değil mi? Hatta İbn Abbas neden yahuhennasudakinaz Mekkelilerdir demişti? Çünkü bu adet, bu kullanım Mekkelilere has bir kullanımdı, yani bölgeseldi, lokaldi. Sadece Mekke halkını kullandığı bir kullanımdı. Dolayısıyla madem Allah sadece Mekkelilerin kullandığı bir e, hususa dikkat çekiyor. O halde buradaki e-insanlardan kasıt e-Mekkelilerdir demişti. Fakat e, daha önce Razi bunu kabul etmemişti. Bu ifadenin lokal değil, bölgesel değil, hatta sadece Araplara haz değil. E, bütün bölgelere, bütün insanlara haz olduğunu söylemiş idi. E, bizim kültürümüzde de biraz evvel birkaç örnek verdik. İşte e, sevdiklerinin başı için gibi, ne bileyim Hani böyle ifadeler var. Bize de kullanılıyor. Ee, acaba biz Araplardan etkilenerek mi böyle yaptık? Mesela İslamiyet'ten önce de, önce de bu toplumlarda, Anadolu'da yaşayan toplumlarda, Orta Asya'da yaşayan Türklerde böyle bir kullanım var mıydı? Ee, bunu tespit etmek lazım. Ee, fakat yani Batı ülkelerinde mesela böyle bir kullanım yok. E, hatırlamıyorum. Bildiğim kadarıyla öyle bir kullanım yok. Dolayısıyla eee işin bir de bu boyutu var arkadaşlar onu da belirtmiş olalım. İnna Allaha kana aleikum raqiba şüphesiz ki Allah sizi murakabe etmektedir. Aleikum <gülüyor> raqiba sizi murakabe yani gözetlemektedir. Nasıl yapıyor bunu? Hafizan li a'malikum yani bunun anlamınıymış. Hafizan <gülüyor> li a'malikum sizi murakabe etmen anlamı şudur. Amellerinizi tek tek ediyor muhafaza ediyor, kayıt altına alıyor. Peki niye amellerimizi kayıt altına alıyor? Fe, buradaki fe, bunun üzerine, buna binaen yucazikun biha ona göre size ne yapacak arkadaşlar? Muamelede bulunacaktır. Karşılık verecektir. Ey yani lem yezel muttasifen bidalike, bir de müfessirimiz niye bunu söylemeye ihtiyacı duydu? Lem yezel Mutasipen bir derekir. Neden bunu söylemiş olabilir arkadaşlar? Bir düşünün. Yani İnna Allahi kana alaikum riqiba tamam. Bunu anlamında söyledi yani dedi ki: Hafizen le'âmalikum feyujaziyikum biha tamam. Her şey anlaşıldı. Peki bu ey lem yezel mutasipen bir neden? Ne demek? Niye çıktı bu cümle buradan? Niye bunu söyleme ihtiyacı duydu mu Tahmin edebilir misiniz arkadaşlar? ki bu bu ibareyi müfessirimiz bu buna benzer diğer cümlelerde de kullanacaktır. Neden olabilir arkadaşlar? Vahide akman yok. Yani bu sıfatlara sahip olması süreklidir. Harika, çok güzel. Kane var diyem evet. Tabii ki kane var diye. Yani kane sanki idi. Yani innalillahi kana aleykum rakiba yani sizin üzerinizde murakabe gedi idi bitti gitti bugün değil gibi bir anlam ortaya çıkmasın diye kana fiilinin kullanmış olmasından dolayı böyle bir e, algı oluşmasın diye müfessir diyor ki lem yazel bir bizalika böyle olmaya devam etmektedir. Her zaman böyle olacaktır. Kıyamete kadar da kullarını gözetlemeye devam edecek, murakabe etmeye devam edecek, yaptıklarını kaydedecek. Ve buna göre de onlara, Muhammed'e de bulunacaktır. Arkadaşlarımız güzel tahminlerde e, bulundular tabii ki. Peki, şimdi ondan sonra arkadaşlar hemen وَاَتُ الْيَتَامَا اَمْوَى لَهُمْ diye bir ayet geliyor. Yukarıda bir şeylerden bahsetti, işte yarat, yaratılmaktan bahsetti, Adem ve Hava'dan bahsetti, arkasından işte hani Allah'ın adını öne sürerek, akrabalık bağını öne sürerek bir şeyler istiyorsun, söylüyorsan. Dedikten sonra hemen atul ee, diye bir niye peki bu ayet geldi? Niye bu ayet nazil oldu? Niye bu ayet indi? Tefsirimiz kısaca bunun sebebini bize izah ediyor Diyor ki va fi yetimin bu ayet bir yetim hakkında nazil oldu. Peki ne yapmış bu yetim? Talebe Minvali yiyi velisinden yani bakımını üstlenmiş olan kişiden talep etmiş idi bu neyi malahu malını malını talep etmiş idi peki o adam ne yapmıştı feme o o malını vermemiş idi arkadaşlar bu ayeti ve buna benzer bazı ayetleri anlamak için ee, gerçekten e, Mekke ve Medine'deki kültürel e, yapıyı çok iyi bilmemiz lazım. Yani sosyal dokuyu çok iyi bilmemiz lazım. Ee, anlayışları çok iyi bilmemiz lazım. Ee, yaşayış tarzını çok iyi bilmemiz lazım. Belki hukuk yapısını çok iyi bilmemiz lazım. Bütün bunları bilmeden e, bu ve benzeri bazı ayetleri doğru anlamak mümkün olmayabilir. Kısaca biz buna yani nüzul ortamını çok iyi bilmek lazım diyoruz. Nüzul ortamını. Bir ayet hangi e, ortamda nazil olmuş? indiği dönemde o ayetin ilgili olduğu konu hakkında insanlar ne düşünüyorlardı? Ne yapıyorlardı? Nasıl bir uygulama vardı? Bakış açıları neydi? E, bütün bunları bilmezsek eğer e, dediğim gibi bu tür ayetleri doğru anlayamayabiliriz. Burada da öyle bir durum var. Yani mesela Medine dönemi bu hayatın nazil olduğu dönemlerde Medine'de e, nasıl bir sosyal yapı vardı biliyorsunuz e, bir kere savaşlar var mıydı vardı hem Mekke'de hem Medine'de savaşlar vardı savaştan kastımız böyle yani böyle hani Bizans ile İran arasındaki savaş gibi dev bir savaş büyük bir savaştan bahsetmiyoruz ama kabileler arasında Arap kabileleri arasında sürekli sürtüşmeler vardı savaşlar vardı. Hatta zaman zaman baskınlar yapılıyordu. E peki bu savaşlarda ne oluyordu? Tabii ki bu savaşlarda birleri ölüyordu. Özellikle de savaşa katılan erkekler ölüyordu. Hatta bunun içine isterseniz mesela e, Peygamberimizin yapmış olduğu savaşları da katabilirsiniz. Mekkelilerle savaşlar yaptı. Bediri yaptı, Uhud'u yaptı vesaire. Şimdi e, savaşlar oluyor. Savaşlarda erkekler ölüyor. Bu erkekler babadır. İşte çocuğu vardır, e, karısı vardır, çocuğu belki küçüktür. E, hani böyle bir yapı, böyle bir sosyal yapı var ve adam öldüğünde çocuğu sahipsiz kalıyor. İşte o çocuğu birileri sahipleniyor. E, e peki niye sahipleniyor? Çünkü çocuğun malı var. Yani ölmüş olan babasından kalmış malı var. O malı da sahip e, olmak için o çocuğu himayesine alıyor. Vasi oluyor. Ayşe arkadaşımızın yazdığı gibi ee, onu himaye etmeye çalışıyor. Ee, bunlar tabii yetim insanlar. Yani daha çok bunlar babası ölünce yetim oluyor. Bu yetimleri himaye ediyorlar. Ama bu yetim yetimler tabii yetim büyüyor, belli bir yaşa geliyor. Diyor ki artık benim benim malımı ver diyor. Adam vermiyor. Bu kadar zamanı sana baktım. Bu kadar zamandır işte seni büyüttün falan filan diyor malını vermiyordu. Böyle sorunlar oluyor. Böyle problemler oluyor. Burada da öyle bir şey var. İşte bir çocuk küçük bir çocuk bunu birileri bakıyor. Sonra büyüyor. talebe min veliyihi vasisinden belisinden talep ediyor. ma babasından kendisine malı. yani Mirasını malını istiyor. adam vermiyor. Bunun üzerine ayet iniyor. Ned'i Allahu Teala ve atu el yetama. Yetimlere ne yapınız? Veriniz. Peki yetimlerden kastımız ne? As-sigar. Yani ve atus al el yetama's-sigar. Yani eee yetimden kasıt nedir? As-sigar küçük çocuklar. Ellevne öyle küçük çocuklar ki la abalahum babaları yok. Yani babaları ölmüş, küçük çocuklar, yetimden kastımız budur. Bunlara veriniz. Neyi veriniz? Emvâlehûn, mallarını veriniz. Yetimlere mallarını veriniz. Ne zaman veriniz peki mallarını? İzâ belâûn, bülû eriştikleri zaman, rüşt, rüştlerini elde ettikleri zaman. Yani artık kendi kendilerinin ayakları üstünde durabilecekleri bir noktaya geldikleri zaman mallarını himaye edecek, koruyacak bir noktaya geldikleri zaman onlara mallarını veriniz. Diyor allah Teala. Verirken de, verirken de ne yapınız? وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَب۪يثَ Khabis dediğimiz neydi habis? Zaten Türkçe'de geçiyor. Habis deme diyoruz. Khabis yani. Ne olsun? Ne diyelim Türkçe? Pis. Pis. Pis'e demeyelim de burada. Haram diyelim gönül. Zaten müfesle demiş <el> <harame> Yani burada hakkınız olmayan sizin hak etmediğiniz bir şey buna habis haram diyoruz. Ala tetebeddelu'l khabisa'l harama çocuklara o yetimlere daha doğrusu mallarını verirken de ne ne yapmayınız haramı bit-tayyibi yani helali helalle değiştirmeyiniz. Yani sizin helal olan bir bir hakkınız var. Ee, onu haram haramlaştırmayın. Yani harama bulaştırmayınız. Ee, diyor. وَلَتَتَبَّدُّ الْخَب۪يثَ الْحَرَمَ بِالْطَيِّبِ الْحَلَالِ Peki nasıl oluyordu bu? E yani, şimdi söylüyor müfessizimiz, تَأْخُدُهُ بَدَلَهُ Yani e, e, siz haram olan bir şeyi alıyorsunuz. Neye? Helal olan şeye karşılık. Yani helal, helal. sizin helal olan, hak ettiğiniz bir şey var ama onu değil de Tutuyorsunuz, haram olan bir şey alıyorsunuz. Biraz sonra bunun ne olduğunu daha da, daha da açıklayacağız arkadaşlar. Böyle yapmayınız. Helali, haram ile temizi, habis ile e, bozmayınız, kirletmeyiniz. Diyor. Nasıl yapıyorlarıydı peki bunu? Kema tefalun ne? Yani yani daha önce siz yapıyordunuz bunu. Ey Medineliler. Nasıl? Ben alçıl caydi Mesela yetimin malı var. Yetimden mal kalmış. Dedim ki hayvanları vardı adam öldü. 30-20 tane 40 tane hayvan, 40 baş hayvanı vardı. E, bu hayvanlar da iyi. İşte siz de baktınız. beslediniz her neyse. Sonra şimdi yetim sizden istiyor. Artık büyüdü diyor ki bana hayvanlarımı ver. Siz de verirken size ait hayvanlar da var. O yetimin hayvanlar da var. Bakıyorsunuz yetimin hayvanı iyi bakımlı, semiz sizin de hayvanınız e, cılız e, hani hasta her neyse tutuyorsunuz diyorsunuz. Nasıl anlamaz diyorsunuz. Onun semiz olan, iyi olan hayvanını alıyorsunuz. Onun yerine kendi zayıf hayvanınızı veriyorsunuz ona karşılık olarak. İşte bu yani. Eee kematafaluna litekemsiz yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Min ahzil ceydi Minmal yetimi, yetimin malından iyi olanı alıyorsunuz. Ve cealir iyi, redi neydi? Daha önce geçmişti bu galiba. Redi yani değersiz. Değersiz olanı da veriyorsunuz. Minmalikum malınızdan mekânehu onun yerine. Yani kendi malınızdaki değersiz, cılız, bir hayvanı onun malında bulunan iyi, bakımlı bir hayvanın yerine veriyorsunuz. İşte bunu yapmayınız. Walata dabduru khabitha bit-tayyibi yapmayınız diyor Allahu Teala. Başka ne yapmayınız? Walata kulu amwalahum bi yetimlerin mallarını ne yapmayınız? Yemeyiniz. Nasıl mazmuman ila amwalikum kendi mallarınıza katarak. Yani artık yetimin malı benim malımdır deyip onu kendi malınıza katarak yemeyiniz. E, neden? İnnehu. Çünkü o yani ekleha. Yani yetimin malını yemek. E, yani ekle malil yetimi. Yetimin malını yemek. Kâne hûben. Peki hûb nedir? Zemben. Zem artı biliyorsunuz. Günahtır. Nasıl günahtır peki? Kebiran. Azîmen büyük günahtır. Yetimin malını kendi malınıza katıp yemek büyük bir günahtır. O yüzden sakınma ki böyle yapmayınız, yapmayasınız. Peki e, bu ayetler iniyor Peki bu ayetler inince ne oluyor arkadaşlar? <gülüyor> bu ayet inince bu hükümler inince arkadaşlar تَحَرَّجُوا مِنْ وَلَا yetama. يَتَامَى Bunun üzerine taharracemin yani sıkıntı verdi, zor geldi, ağır geldi. Ne ağır geldi? Yetimleri e, vasi olarak almak, yetimleri üstlenmek, yetimlerin bakımını üstlenmek. Bu ağır gelmeye başladı e, Müslümanlara. E, yani çünkü zor, yani yetim alacaksınız. E, ama ne olacak malına dokunmayacaksınız malını yemeyeceksiniz e, zor zor e, böyle olunca bunu böyle bir şey yani yetimlere sahip yetimlere sahiplenmek Müslümanlara ağır gelmeye başladı. E, و... Üstelik vakane fihim o zaman bazı Müslümanların e, e, bazı Müslümanlar bazı Müslümanlar vardı ki ben öyle Müslümanlar vardı ki tahteh al elinin altında 10 tane yetim var yani. Men tahtahu'l asru elinin altında 10 yetim olan kişiler var diyor. Yani. 10 tane yetimin malını almış, onlara bakıyor. Bakımını istemiş. Aw ya da 8 tane kişiye bakıyor. Min al bir de bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Böyle tabii yetim her zaman erkek olmaz. Yukarıdaki ayet erkek yetimlerle ilgiliydi ama kız yetimler de vardı. Kız yetimler de vardı. Kız yetimleri de ne yapıyordu? Bu üstlenenler kız büyüyünce eş olarak alıyorlardı. Evleniyorlardı. Malına sahip çıkmak için, malına el koymak için onunla da yani malı için evleniyor daha çok. Evleneyim de malı benim olsun diye. Bu şekilde 10 tane yetim kızla evli olanlar vardı. 8 tane eğitim kızla evli, evli olanlar vardı. Böyle eşleri vardı. Ve ne yapmıyorlardı bu kişiler? Aralarında da e, adalet sağlayamıyorlardı. Yani bakımları olsun, yemekleri olsun, ilgili ilgi olsun, her neyse şu bu falan. Bu konularda bir de aralarında denge sağlamıyorlardı. Adalet sağlamıyorlardı. Bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu. Hangi ayet-i kerime? Ve in eğer korkuyorsanız, endişe ediyorsanız. Neden? Allah la yani muktasit yani adil e, davranmayacağınızdan korkuyorsanız. Yani tadilu adaleti sağlayamayacağınızdan korkuyorsanız hangi konuda filyata ma Evlendiğiniz yetim kızlar konusunda, Fatḥırıştımın emri e, onların bakımı size ağır geliyor, işleri size ağır geliyor, ve korkuyorsunuz. Eydan, aynı şekilde enla tadilu bir, bir yetimler konusunda, yetimler eşiniz olan yetimler konusunda siz adil davranmaktan korkuyorsunuz. Bir de faşafı. o zaman gene bazı Müslümanlar korkuyorlardı. Neden? En la tehditü beni nsâi. Yani evlendiğiniz zaman kadınların arasında da adaleti sağlayamayacağınızdan korkuyorsanız. Yani demek ki, ister peki baştan alır mısınız diyor arkadaşımız, baştan alayım diyor ki, vain <gülüyor> kiftu. Eğer korkuyorsanız. Neden korkuyorsanız? Elle <gülüyor> tuxidu Yetimler hakkında adil davranmayacağınızdan korkuyorsanız. Ee, peki ne yapıyor bu, bu korku sizi? Taharrültüm, <gülüyor> ben emrihim. Bundan dolayı da onların bakımını, yani, bakımından sakınıyorsunuz, korkuyorsunuz çünkü size ağır geliyor. Ta kafu aydan ve bundan da da siz korkuyorsunuz. Neden enler benen Nisai kadınlar arasında adil davranmayacağınızdan korkuyorsanız ne zaman idanlık ne evlendiğiniz zaman yani biraz sonra zaten gene açıklayacağız, anlaşılacak. Yani şunu demek istiyor: Eğer siz bu yetimlerle e, evlenip onları eş olarak aldığınız zaman, onlara nikah nikahlandığınız zaman, onlara adil davranmayacağınızdan onlara eşit davranmayacağınızdan korkuyorsanız o zaman fenkihu evleniniz tezevcu evleniniz neyle evleniniz ma ma buradaki ma kelimesi bir manan men yani men manasındadır diyor men tabelekum hoşunuza giden binen isei kadınlarla evleniniz eğer yetim kızlarla yetimlerle evlenip onları eş olarak aldığınızda eşiniz olan bu kadınlar arasında adil davranmayacağınızdan endişe ediyorsanız korkuyorsanız o zaman yani sanki fela fela thank hunne, o yetimlerle evlenmeyiniz fakat onların yerine thank who, evleniniz Ma tabala lekum giden diğer kadınlarla evlenirsiniz. Peki bunlardan kaç tanesini mesela alabiliriz? Matna <gülüyor> ruba' işte 2 3 4 vesaire. Eithnateyni, ithnateyni, wa thalatan, thalatan, wa arba'an, arba'an. Yani ikişer, üçer ve dörder eşle evlenebilirsiniz. وَلَا تَزِيدُ عَلَى وَالِكَ Fakat sakınla bunun üzerine çıkmayasınız. Yani dördün üzerine çıkmayasınız. Demek ki müfessirimizin e, ayetten e, anladığı şey ne oldu arkadaşlar? Siz e, yetimlerle evlenmek istiyor, ya evleniyorsunuz. Ama niye evleniyorsunuz? Aslında onları sevdiğiniz için değil, onlara gönül verdiğiniz için değil. Sadece mallarına el koymak için, malları sizin olsun diye evleniyorsunuz. Böyle evlenince de ihmal ediyorsunuz, yüzüne bakmıyorsunuz, işte giyimine, kuşamına dikkat etmiyorsunuz, aç bırakıyorsunuz vesaire vesaire. Böylece evlendiğiniz o yetim kızlara haksızlık yapıyorsunuz, zulmediyorsunuz. Böyle yap yapacağınıza, hocam tadilu ne demektir? Tadilu ne demektir arkadaşlar? Hadi bilin bakalım. Ella tadilu gönül gönül Adil olmak tabi ki adaletten geliyor gönül. Adil davranmak. Adalet. Bak taadilu adalet değil mi? Bilmemiz lazım. Adaletten geliyor arkadaşlar. Ella ta'dilü yani adil davranmayacağınızdan endişe ediyorsanız, korkuyorsanız böyle bir şey vardı. Allah da diyor ki öyle yapacağınıza, bu kızlara, bu yetim kızlara bu şekilde haksızlık yapacağınıza, zulmedeceğinize onlarla evlenmeyin. Fenkihû bedelen minhûnne Onların yerine geçmek üzere evleniniz. مَا <mâ> تَابَ <tâbelekum minen lisa> Hoşunuza giden diğer kadınlarla evleniniz. İşte Mert'in de. Hani orada dedi ki ya yukarıda yetim kızlardan 10 tane eşi olan vardı. 8 tane eşi olan vardı. 6 tane eşi olan vardı. O kadar çok evlenin ama siz bunlarla 2 tane alabilirsiniz veya 3 tane alabilirsiniz veya 4 tane alabilirsiniz diyor. Ayet. Ama dördü geçmeyeceksiniz diyor. Peki فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فِيهِنَّا Eğer birden fazla eş aldığınızda, mesela iki eş eşiniz var, üç eşiniz var, dört eşiniz var, bundan arasında da اَلَّا تَعْدِلُوا فِيهِنَّا Bundan arasında da adil davranmayacağınızdan korkuyorsanız بِالنَّفَقَتِ وَالْقَسْنِ Yani mesela nafaka bakımından, işte yiyeceklerini, giyeceklerini, e, temin bakımından e, zamanınızı onlara eşit bir şekilde bölüştürmek e, noktasında eğer adil davranmayacaksanız, adil davranmayacağınızdan korkuyorsanız o zaman sadece biriyle evlenin, sadece biriyle evlenin, biri yeter diyor eğer birden fazla alacaksanız o zaman kesinlikle ve kesinlikle aralarında adil davranmanız gerekecektir adil davranmak nasıl oluyor yani işte birine ne yediriyorsanız diğerlerine de ondan yedireceksiniz ne gidiriyorsanız ondan yedireceksiniz. nasıl muamele ediyorsanız o kadar öyle muamele edeceksiniz ne kadar zaman ayırıyorsanız o kadar zaman ayıracaksınız bütün bu konularda eşit adil davranmanız lazım. Bunu yaparsanız eyvallah. Bunu yapmazsanız فَوَاحِدَةً اِنْ كِحُوهَا Bir ile evlen. Tekrar edebilir miyiz hocam? Nereye Selma? Tekrar söyleyeyim. Yani فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا ف۪يهِنَّ Eğer hani dedik ya yetim kızlarla evlenip onlara zulüm edeceğimize onların yerine diğer kadınlardan iki tane alabilirsiniz veya imkanınız el veriyorsa 3 tane alın veya daha da mümkün için 4 tane alın ama bu aldığınız 2 eş, 3 eş 4 eş arasında da eğer adaleti sağlamayacaksınız adil davranmayacağınızdan endişe ediyorsanız o zaman fevahideten inkihua sadece biriyle evlenin tamam arkadaşlar avn ya da ya da onu da yapmayın. اِقْتَصِرُوا عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانَكُمْ Elinizin altında bulunan nelerle yetininiz? مِنَ الْاِمَا۪ي Cariyelerle yetininiz. Eğer e, o da mümkün değilse o zaman ne yapın? Elinizin altında bulunan cariyelerle yetininiz. Neden? İr çünkü لَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الحقوقي. Ma lizzavcati Ne diyelim buraya? Hadi çevirin bunu arkadaşlar. Leyse lehunne minel hukuki ma lizzavcati Ne yapalım? Nasıl anlıyorum burayı? Ve katılıyor musunuz? Ne diye ne diyelim buraya? Onların eşleri kadar hakkı yoktur. Filiz diyor. Evet, epey yaklaştım ha, Filiz. Ee, Leisena hunn yani aslında hemen hemen aynı da diyebiliriz Leiselahunn el hukuki zevcati yani hür eşlerinizin sahip olduğu haklara onlar sahip değillerdir onların böyle hakları yoktur çünkü onlar illa hukuk hukuzevcelerinizle olduğu gibi değildir harika gönül yıldırım'ın da tertimesi çok güzel çünkü onlarla aranızdaki hukuk Eşlerinizle aranızdaki hukuk gibi değildir. Çok güzel. yerlerle nikah yok mu Ayşe şimdi diyor. Hiç o konuya girmeyelim Ayşe şimdi. Yani uzun bir konu, derin bir konu. Yani bu burada da ona girmenin gereği yok. Ama araştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu konularda çok şeyler yazıldı. Ee, mesela e, mesela İs'anın sayfasına girin arkadaşlar. Daha önce ben size ilk dönem bu araştırma tekniğine dersine gelirken e, söylemiştim. İs'anın nasıl sayfasına gireceğinizi öğretmiştim. Oraya girin cariye diye yazın. E, çıkan makaleleri okuyun arkadaşlar. <gülüyor> Biraz değinseniz diyor, diyor arkadaşlar. Ya ben değinmeyeyim. orada okuyun arkadaşlar. E, daha iyi olur. Peki. Peki. Ama müfessirimizin bakış açısı şu, e, hür kadınların sahip olduğu haklara cariyeler sahip değillerdir. Şunu söyleyeyim, peki Kur'an, e, yani bu sahip oldukları haklar konusunda böyle e, müfessirimiz aralarına fark koydu. E, Kur'an'da da böyle bir fark var mı? Hür kadınlar cariyeler arasında bir fark var mı arkadaşlar? Hatırlayanınız var mı? Şeyma yok diyor. E hatırlayanınız var mı? Mesela Nisa suresinde bir ayet geçiyor arkadaşlar. Hatırlamaya çalışın. Ve enkihul eyame ayetinde e, yani yani Mahmud o değil. Örtü konusunda değil. Mehir konusunda değil. Zaten malları yok. Erkeklere yerine, yine de cazip gelir mi? Ee, ne demek yani Meryem? Ee, soru neydi hocam? Diyor. Sorumuz şu, burada müfessirimiz hür kadının sahip olduğu haklarla cariyenin sahip olduğu haklar arasında fark koydu. Ve dedi ki cariyenin hakkı yok hür kadının hakkı var. Kur'an'da da böyle hür kadınla cariyenin arasına e, haklar konusunda veya cezalar konusunda biraz daha açayım cezalar konusunda fark var mı? Fark konulmuş mu Kur'an'da? Evet bu sefer evet diyor Ayşe. Nerede? Nerede Ayşe? Nerede koymuş? Zina cezası konusunda. Çok güzel. Ee, eğer e, cariye zina yaparsa neydi? Neydi cezası arkadaşlar? nisfu ma alal muhsanati değil mi? Minel azabi. nisfu ma alal muhsanati minel azab. Eğer cariye zina yaparsa cariyenin cezası... Hür kadının cezasının yarısı kadardı. Peki hür kadının cezası ne kadardı? Neydi hür kadının cezası? Hür bir kadın. Muhsanat aynı zamanda evli. Evli hür bir kadın zina yaparsa cezası nedir arkadaşlar? Tekrar soruyorum. Büşra, Şeyma tekrar soruyorum. Heh. Evli hür bir kadın zina yaparsa cezası nedir? Mihrican Rejim diyor. Nebiye yüzdeynek diyor. Hangisi? Esma, ah, sadece rejimler atmayı başladı. Rejim, rejim, rejim. Evlisi rejim diyorsunuz. Rejim, Ayşe diyor ki, Kuranda rejim yok. Kadın, erkek, mahsulan yani rejim, evli. Peki, Kuranda yüz değnek. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar, yani İslam hukuku, İslam hukukunda, e, ceza hukukunda, eğer evli bir kadın, evli hür bir kadın zina yaparsa, onun cezası İslam hukukunda arkadaşlar rejimdir. Tarihi boyunca da böyle uygulanmıştır. Ama işte hani daha önce hep birkaç kez sözünü ettim ya mi? ya Ebu Musimah İsfahani ve ona benzer bazı alimler var. Bunlar Kur'an'dan hareketle e, bazı şeyleri değerlendirmeye, düşünmeye çalışıyorlar. Böyle işte bazı alimler diyorlar ki e, kesinlikle hür, evli hür kadının cezası rejim olamaz. Çünkü e, öldürme cezası öldürmenin yarısı olabilir mi? Yani Kur'an ne diyor? Kur'an diyor ki, cariye kadın zina yaparsa cezası zina yapan hür kadının cezasının yarısıdır. E, zina yapan hür kadının cezası eğer e, recim ise öldürmek ise nasıl öldüreceğiz? Yarı öldürme diye bir şey mi var? Yarı ölüm diye bir şey mi var? Olamaz. O zaman Bundan hareketle e, ki orada da binel diyorlar. Yani, el azabı diyor. El azab geçmiş yani. El azab da Nur suresinde sözü geçen azaptır. Odur. Dolayısıyla e, buradan hareketle rejimi kabul etmeyen alimlerimiz vardır. Kur'an'da rejimin e, olmadığını zaten Kur'an'da rejim yok ama e, rejimin şer anda doğru olmadığını savunanlar var ama tabi peygamberimizin bazı uygulamaları var. Yine derinlere girmiyorum. Sadece hatırlatmak babından söyleyeyim. Peygamberimizin bazı uygulamaları var. Hadis kitaplarımızda geçen, tarih kitaplarımızda geçen. Dolayısıyla rejim uygulanmış. Yani. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet daha var. Aslında o da genel rejimin mümkün olmadığını bize gösteriyor. Hangi ayet onu hatırlayanınız var mı? Azap suresinde geçiyor. O da yine bununla ilgili bir şey. Nur 2 değil. Hayır. Nur iki, Ahzab ya? Şey Ahzab suresinde geçiyor. Orada da hatırlamaya çalışayım. Allah diyor ki birlerine eğer siz zina yaparsanız sizin cezanız neydi? Yani saennabiyye. Dem hatırladınız mı? Men yati min kunna bi faaşet mübeyyineten. Hatırladınız mı ayeti? ıdızaf لها ضعفين değil mi evet hatırladı iki kat çok güzel ne diyor Allah ey peygamber eşleri eşlerinizden biriniz fuhuş yaparsa zina yaparsa onun cezası hür kadının cezasının iki katıdır yani mal haşa tabii ki peygamber eşleri zina yapmamıştı yapacak değildi ama yani böyle bir durum söz konusu ayet bunu söylüyor diyelim ki hani e, Allah korusun Diyelim ki peygamberin eşlerinden biri böyle bir şey yaptı. Onu nasıl ceza vereceğiz? He? Rejimse eğer hür kadının cezası rejimse. İki kere mi edeceğiz yani? Bu da yine bu iki ayet Nisa suresindeki cariyenin cezası ile ilgili ayet ve azap suresinde peygamberimizin eşlerinin zina yapması durumunda maruz kalacakları ceza ile ilgili ayet rejimin e, yani olmaması gerektiğini çok net bir şekilde gösteriyor ama dediğim gibi uygulamalar var. O da işin başka bir tarafı ve ilginçtir. Bütün mezhepler aşağı yukarı bu konuda ittifak etmişler. Bir de o var. Yani mezhepler namazda bile ihtilaf etmişler. Abdestin farzları konusunda bile ihtilaf etmişler ama bu konuda hepsi ittifak etmişler. O da dikkat çeken bir e, Ne zaman uygulanmış ilk rejim? Yani Hadis kitaplarımıza bakarsanız peygamberimiz döneminde e, muhtelif uygulamaların olduğunu biliyoruz. İşte bir e, mesela e, e, neydi o kadının adı e, hatırlamaya çalışalım. E, bir maiz var bir de e, Allah Allah kadının adı neydi? Allah e, zina yapan bir kadın ve ne diyor ya Sula ben zina yaptım bir bak ben rehmet diyor ya gami diye ha diye evet kadın adı gami diyeydi. Gami e, olayı var. Bir de e, Maiz'in olayı var arkadaşlar. söz konusu olabilir mi? Yani ne ne, ne, ne neyi arkadaşlar? Yani o rivayetlere göre Hazreti Peygamber onay vermiş. Evet. O rivayetlere göre Hazreti Peygamber onay vermiş. Sünnet ayet nes mi Hatice? Yani? Ee, sünnet ayet nesedebilir mi? Dersek o da çok kendi içinde büyük problemler çıkarır. Ee, o da bir sorun yani. Hüküm gelene kadar peygamberimiz el kitabın hükmünü, evet böyle söyleyenler var. Zaten bu uygulamalar var diye yana öyle diyorlar. Hüküm gelene kadar peygamberimiz el kitabın hükmünü uyguladı. Yani rejim etti. Sonra İslam gelince bunun yerine işte yüz değnek Evet aynen Elif Ulu Kırım dediğini söyleyenler var yani. Dolayısıyla herkes Peygamberimiz döneminde bu uygulamaların olduğunu kabul ediyor. Ama rejim yok diyenler Peygamberimizin Nur Suresindeki ayet inmeden önce böyle yaptığını söylüyorlar. Nur Suresi ayet indikten sonra rejim etmediğini söylüyorlar. Ama diğer alimler hayır diyorlar. Ee, Nur Suresindeki ayet bekarlarla ilgilidir. Evlilerin cezası rejimdir e, diyorlar. Böyle bir tartışma ailelerimiz arasında var. Yani Gönül hocam değnek caydırıcı değil diye uygulanmış herhalde. Bugün rejime rağmen yapıldığını düşünürsek doğru bu. E i̇şte rejime ediyorsunuz gene yapıyorlar. İran'da neredeyse bir sürü e, var tabii Nurten. İran'da rejim var. Su darbesinde rejim var. Afganistan'da rejim var. Pakistan'ın bazı bölgelerinde rejim var. Afrika'nın bazı ülkelerinde rejim var. Eğer bir kadının veya bir erkeğin zina yaptığı evli olan bir erkeğin evli olan bir kadının zina yaptığı sabit olursa rejim ediyorlar bu ülkelerde arkadaşlar. Ee, ben bura olarak dedim. Ne, ne demek ben bura olarak? Alenen rejim. Peki e, kıyamete kadar günah yaptığı yapılacak günahsız toplamı yok ha Türkiye evet, Türkiye'de yok öyle bir şey arkadaşlar Türkiye'de böyle bir şey yok peki e, bizde yok zaten Türkiye'de biliyorsunuz Türkiye şeriatla yönetilen bir devlet değil bu sözüne ettiğimiz olaylar şeriatın olduğu yerlerde arkadaşlar şeriatla yönetilen yerlerde değil doğru peki dönelim dersimiz arkadaşlar e, Ha, orayı okuduk. Tamam cariyelerin durumundan bahsetmiştik. E, demek ki cariyelerin, hür kadınların sahip olduğu haklılara sahip olmak gibi bir durumlar söz konusu değildir. Dolayısıyla siz cariyelerle e, birlikte olun. E, e, bazı arkadaşlarımız mesela en son yanlış hatırlamıyorsam Ali Rıza Demircan hocamız bir kitap yazdı ve orada işte cahierlerle e, nikah olmalı, nikahsız olmaz diye onu ileri sürdü. E, belki kendine göre bazı haklı gerekçeleri de vardır. Fakat yani buralara baktığı zaman çok açık bir şekilde, e, çok açık bir şekilde cahierlerle evlilik, cahierlerle nikah söz konusu değil yani. Onu söyleyelim. Yani ay ayetlerde. Başta işte görüyorsunuz yani bu açık bir şekilde geçiyor, başka yerde de geçiyor. Çünkü cariye ve köle yani mal mesabesindedir yani mal mesabesindedir. Mal mesabesinde olduğu için siz yani siz malınızdır. Zaten onun sahibisiniz siz. Dolayısıyla zaten uygulamada öyle olmuş yani Ali Rıza Orhan'ın dediği gibi de olmamış. Kişiler caryeleri almışlar, herhangi bir nikah kıymadan onlarla birlikte olmuşlar tarihi boyunca. Bu kadar yeter. Gerisi din gibi siz araştırın. Ee, ona göre. Peki yeter. Eee dönelim dersi arkadaşlar. Zelika ey nikahul arba'i fakat yani dört kadınla evlenmek evil wahidati ya da bir kadınla evlenmek Ev-i teserri. Teserri ne olsun arkadaşlar? ev teserri yani e, tamam şimdi dört kadını anladık. Bir kadını anladık da öteki neydi? ev teserri diyor. O ne olsun arkadaşlar? Edna diyor. Bir de. Edna. Nebiye, Nebiyen dediği cariye evet yani teserri yani sizin elinizin altında bulunan esirler sahip olduğunuz esirler cariyeler falan Evet ya da onlarla e, olmak e, yani çok kadını evlenip onlara zulmetmek yerine bunlarla olmak edne yani akrabu ile daha yakındır daha uygundur neye daha yakındır neye daha uygundur ile elle taulu aul yapmamanıza peki aul ne taul nedir yani tecuru Cevur yani haksızlık, zulüm, adaletsizlik yapmamanıza daha uygundur. Eğer siz e, adaleti sağlamayacağınızı bildiğiniz halde kalkıp dört kadınla evlenirseniz ne yaparsınız? Zülüm edersiniz. E, onu yapmaktansa bir kadınla evlenin veya cariyelerinizle yetinin. Çünkü bu zulüm daha uygundur daha uygun bir davranıştır böyle yaparsanız zulmet zulmetmemiş olursunuz diyor yani özellikle adne allah ta demek böyle yaparsanız yani bir kadınla evlenirseniz veya cariyerlerle getirirseniz sizin e, haksızlık yapmamanızı engeller yapmanızı engeller hakikat haksızlık yapmanızı engeller devam ediyoruz hala konumuz genelde Yetimler ve e, bunlarla ilgili hususlar devam ediyoruz. وَاَتُوا Yani a'tu veriniz النساء Kadınlara صَدُقَاتِهِنَّ Orada sadakati çıkmış? Yanlış. صَدُقَاتِهِنَّ Sadukat nedir arkadaşlar? Sad kadınlara veriniz. Neyi verelim kadınlara? Sadaka Yani cem'u sadakatin diyor. Evet. Arkadaşımız demek sadukat sadaka kelimesinin nesib arkadaşlar çoğuluymuş. Veya sadaka kelimesi sadukat kelimesinin tekilidir. Peki sadaka nedir burada? Yani sadaka dediğimiz bugün bizim hani fakire fukara'ya verdiğimiz sadaka mı arkadaşlar? Hayır. Nedir o? Muhu muhurunn. nehirleri. Mehir sadaka değil arkadaşlar. Mehir kadının hakkıdır. Sadaka değil. Peki e, Muhurun sadaka nehirlerini verdi. Nasıl verelim bu mehri? Nasıl verelim? Nihleten yani yani ne olursa nihleten böyle gönül rızasıyla isteyerek memnuniyetle yani böyle istemeye istemeye değil gönül hoşluğu içerisinde evet veriniz. Peki nihla kelimesi nedir? Mastarun mastardır Anlamı nedir? Atiyeten, cömertçe demiş. Büşran, Büşran'ın tarifi çok şey çok hoş oldu. Cömertçe deriniz. Ama müfesserinizin ifadesi şu: Antiy bin antiy bir nefsin. Yani böyle, hani gönül hoşluğu. Tiy bu nefs, gönül hoşluğu arkadaşlar. Gönül, gönül hani gönül arkadaşımız gönül hoşluğu diyor ya. Aynı onun gibi. Tiy bu nefsin, gönül hoşluğu içerisinde. Yani gönülümüz rahat olacak bir şekilde razı olacak şekilde memnun olacak bir şekilde isteyerek veriniz. Evet. Demek ki evli. Tabii buradaki nisa'dan kasıt kim arkadaşlar? Yukarıda evlenmekten bahsettik ya. Evlendiğiniz kadınlara meyille veriniz. Hem de nasıl veriniz? Cömertçe veriniz. Nasıl veriniz? Gönül hoşluğuyla veriniz. Seve seve veriniz. Ee, peki, Aa, siz dediniz ama kadın da kalktı size iade etti mehrinizi veya bir kısmını verdi her neyse fe in lekum an şey minhu ayet kadınlar minhu'daki o zamir ikine gidiyor arkadaşlar o verdiğiniz sadakaya gidiyor mehre gidiyor yani o mehri e, size in lekum verirlerse an şeyin minhu bir şey ondan bir şeyi tamamını veya bir şeyi ondan size verirlerse Nasıl ama nasıl verirse nefsen yani biraz evvelki gibi orada da ne diyelim anti bir nefsin yani kadınla memnuniyetle kadınla gönül hoşnutlu hoşnutluğuyla baskıyla değil gönül hoşnutluğu içerisinde verirse nefsen kelimesi neymiş temizun temizdir diyor kendiliklerinden diyor Nebiye. Çok güzel. Yani kendiliklerinden demek kendi rızalarıyla. Gönül rızalarıyla demiş Nafiye. Çok güzel. Muhavvalun an faili. Yani aslında nefsen kelimesi temiz olarak gelmiş ve failden tahvil yani fail olarak fail yerine gelmiş. Peki ne demek? Yani Ey tabet enfusuhunne lekum an şeyin min sadaki. Eğer kadınlar bak tabet enfusuhunne nefislerinin rızasıyla gönüllerinin rızasıyla lekum an şeyin size bir şey verirlerse min sadakı o mehirden fe vehebnehu lekum ve onu size hibe ederlerse kendi gönül rızalarıyla kendi liklerinden isteyerek o mehri size e, hibe ederlerse veya bir kısmını hibe Sen, o zaman fekuluhu onu yiyin nasıl haniyen yani ne olsun haniyem afiyetle diyene <gülüyor> afiyetle yiyiniz Tayyiben, yani memnun, gönül rız gönül hoşnutluğuyla yiyiniz eğer kadın kendi rızasıyla herhangi bir baskı herhangi bir e, zorlama olmaksızın kendiniz asıla verirse o zaman hani en afiyetle yiyiniz. Tayyiben. İçinize sinesine sine demiş Nafiye. O da çok güzel. Evet. İçinize sinesine sine yiyiniz. Peki Maryen ne olsun? Maryen yani Mahmud al akibeti e, yani e, akibetinin de iyi olacağını düşünerek. La baraka akibetinin de iyi olacağını düşünerek. Yani bu dünyada afiyet de yiyiniz. Meriyen ahirette de bundan dolayı size bir ceza gelmeyeceğini düşünerek içinde sinesine memnuniyetle afiyet de yiyiniz tamam arkadaşlar. Mahmud alkibeti yani akıbetinin de yolacağını düşünerek hesaba katarak. La barara fihi Ne demek Maryen işte onu söylüyor. La barara fihi Bundan dolayı size bir zarar gelmeyecektir bir sıkıntı gelmeyecektir. Nerede? Fil ahireti ahirette. Meri'en demek ki hani en dünyaya bakıyor. Meri'en ahirette bakıyor. Dünyada yiyiniz. ahirette de bundan dolayı size bir zarar gelmeyeceğini varsayınız, hesap ediniz. Peki. E diyor ki nezele radden ala man kariha o zamanlar böyle hani Medine'de demek ki bazı Müslümanlar veya bazı insanlar bunu hoş görmüyorlardı. Yani kadın bir kere kadına mehir vermiyorlardı. Vermişizler eğer kadın o mehirden bir şey verdiğinde de onu yemiyorlardı. Bu haramda yenilmez diyorlardı. Bu ayet onlara cevap olmak üzere bunu kerih görenlere cevap bulmak üzere hazır olmuştur. Ve eğer kadın gönül rahatlığı içerisinde istekli olarak severiyorsa bunu alabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Bundan dolayı size bir sakınca yoktur. Wala Ve tu'tu vermeyiniz. Bu da wa atu dedi, Şimdi de, Ve vermeyiniz de wala tu'tu vermeyiniz. Eyühel evliya. Bu da hitap kimleredir? Biraz evvel sözünü ettiğimiz belilere Yani yetimleri babası ölmüş çocukları himaye eden velilere hitap. Ey veliler vermeyiniz es-sufahaa, <gülüyor> <gülüyor> sefilere. Ne demek sefi? El-mubazzirin <gülüyor> yani malını saçıp savuranlara. Sefih'in anlamı neymiş müfessirimize göre? Malını saçıp savuran, malın kıymetini bilmez, malın değerlendirmesini bilmez ve onu saçıp savurur. Böylelerine vermeyiniz men Rijali ve ve ister bu kişi erkek olsun, ister kadın olsun, ister çocuk olsun. Eğer malın kıymetini bilmiyorsa, malın değerini bilmiyorsa, malına sahip çıkmıyorsa, on verdiğiniz zaman o malı saçıp savuracaksa onlara vermeyiniz. Neyi vermeyiniz? Emualakum mallarımızı. Peki bu mis mallarınız dedi, sizin mallarınız. Ey, amlakum elleti fi aidikum aslında o sizin malınız değil yetimin malı ama sizin elinizde bulunan, sizin elinizde bulunan yetimin mallarını vermeyiniz yetime. Eğer yetim saçıp savuran biriyse, ise, eğer yetim malının kıymetini bilmeyen biriyse ise verdiğiniz zaman onu heder edecekse onlara vermeyiniz. Elleti öyle <gülüyor> mal ki, jāl Allahu l-kum qiyama Allahu Teala ee, ne yapmıştır? Lekum. O malı sizin için kılmış Ne kılmıştır? Kıyamen e, yani e, kıyam yani onunla ayakta duruyorsunuz diyelim. hani Kıyamen zaten müfessiz onu söyleyecek. Kıyamen kelimesi neymiş arkadaşlar? Masdaru kame. Kame fiilin masdarıymış. Ee, Melek Nur diyor dik durmanız için. Dik durmanız için demeyin de Melek Nur yani. Hoş bir tercüme olmaz. Yani. Dik durmanız için size Değil. Yani geçiminizi sağlamakta kullandınız diyelim. Zaten müfessiz diyor ki, ey takumu bime aşikum. Siz e, o malla maişetinizi temin ediyorsunuz. Ve salahı evladikum. Çocuklarınızın iyiliğini sağlıyorsunuz. E, feyabahuha e, e, çünkü e, e, eğer siz bu mallar yani maişetinizi geçindiğiniz Çocuklarınızın salahı için e, kullandınız. Hatice Nur çok güzeldi. Faydalandığınız, çok harika. Faydalandığınız bu malları yetime, yani sefi olan yetime verirsiniz, sefi olan adama verirseniz, sefi olan kadına verirseniz o ne yapacak? Fayda oha o da onu ne yapacak? Zayıdecek? Fi gair wajha fi gair yani e, Uygun olmayan şekillerde diyelim. Melek-i Nur nereden itibaren oleyi? اَلَّةِ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا sizin, Allah siz o için maişet kılmıştır. Siz faydalanıyorsunuz. اَمْوَالَكُمْ دَنْ Evet peki. Yani yet, e, e, sefihlere mallarınızı vermeyiniz. O da ki mallarınızdan kasıt yani sizin kendi malınız değil de elinizin altında bulunan yetimin malıdır. Yani onu karşılıyor. Yetimin malını eğer yetim sefiyse vermeyiniz. Eğer yetim malın kıymetini bilmiyorsa vermeyiniz. Çünkü o mal öyle bir mal ki elleteceallahu lekum kıyamet. Siz de malişetinizi ondan sağlıyorsunuz. Çocuklarınızın ve salahi çocuklarınızın iyiliğini sağlıyorsunuz. Yani siz de faydalanıyorsunuz ondan. O malı, o faydalandığınız malı sefilere vermeyiz. Çünkü verdiğiniz zaman ne yapacak? Onu uygun olmayan şekillerde, münasip olmayan şekillerde zayi edecek, mahvedecek, tüketecek, bitirecek. Yani. O zaman e, bu da kötü bir şey olur. Bunu yapmayınız diyor arkadaşlar. Ve fi başka bir kıraatte de arkadaşlar kıyâmen diye geçmiştir. Kıyâmen değil de kıyâmen Peki kıyam kelimesi nedir? Kıym, cem'u kıymetin Kıymet kelimesinin çoğuludur. Peki kıymet ne demektir? Ma taqumu bihi al-emtia. Emtia yani meta yani metanın kıymeti, değeri bu. Balın kıymeti yani kıymetli olan mallar. sahip olduğunuz kıymetli olan malları, sahip olduğunuz Değerli olan malları ne yapmayınız? Sefihlere vermeyiniz çünkü verirseniz onlar o malları heder edecekler. Warzukum <gülüyor> fiha fakat yani sefih de olsa sen neticede insandı değil mi? Ne yapın onları aç bırakmayın, onları rızıklandırın. Ey atimuhum minha yani o mallardan onlara verin, yesinler. içsinler vaksuhum onlara gidiriniz vakıller onun ve onlara da yani e, mallarını vermiyorsunuz ama güzel bir şekilde de bunu onlara izah edin yani yani iddohum iddeten cemileten bi-ıgtahi amwa amwal hım ida yani iddohum iddeten cemilete mallarını e, onlar için e, e pardon, ibaduhum, iade e, iade dediniz. Yani bu mufassırımıza göre bak yani mallarını onlara güzel bir şekilde iade ediniz. Ne zaman? E, rüştlerini ispatladıkları zaman artık sefih durumundan çıkıp da malın, mülkün kıymetini bilecek bir duruma girdikleri zaman e, onlara mallarını güzel bir şekilde veririz ama bazı eserlerimizde de bak ulam yani işte sen sefixsin, sen aptalsın, sen şusun, sen burasın, sen anlamazsın diye hakaret etmeyin. Onlara deyin ki bak sen, ben senin malını sana vermiyorsam, e, şunun için veririm. Çünkü sen verirsen ziyan edeceksin. Hele sen bir büyüğü, hele sen bir e, aklını başına al, ben sana vereceğim diyerek. Ben şimdi senin mallarını senin için saklıyorum, senin için bakıyorum değil, Güzel şeyler söyleyin onlara. Ama zamana gelince de bunlar rüştlerini ispat ettiklerinde, aklı başına geldiğinde, düzeldiğinde de iduhum onlara iade edin e, ideten cemireten güzel bir şekilde bir i'ta'ihim emvâlehum mallarını vermek suretiyle mallarını onlara vermek suretiyle güzel bir şekilde e, e, yapın bu işi. Ne zaman? Bir daha raşadu, e, rüştlerine erdikleri zaman diyor müfessirimiz evet e, burada isterseniz duralım <gülüyor> kısmına geliyoruz e, yani yetimleri sınayınız mallarınızı onlara vermeden önce onlara sınayınız bakın bakayım ne durumdalar e, buna dair kısımlara geçiyoruz ama zaten bitiremeyeceğiz o yüzden duralım Kutuslara göre yetimlere bakarken yetimlerin mallarından faydalanmak kendi çocukları için harcamak uygun mu? Söyliyor. Biraz sonra vakıf, onları giydiriniz dilay, yani kılı kıyafet yarfa onlara. Biraz sonra gelecek. Sen işte ayette de söylüyor arkadaşlar, ayette söylüyor. Eğer diyor ki ayette, bakın biraz sonra ne diyor? men cana ganiyen aliyastafif. Eğer tabii ki yiyebilirsiniz yetimin malından. Çünkü siz bakıyorsunuz ya. Ya bakıyorsun, baktığınızın karşılığı kadar yiyebilirsiniz. Ama Allah diyor ki eğer durumunuz iyiyse yemeyin. Bak. Ve men kana ganiyen felyesta'fif. kana fel Ama fakirseniz, ihtiyacınız varsa yaptığınız bakıma karşılık ondan yiyiniz diyor Allah Müfessirimiz de onu söylüyor. Yani siz yetimin malına bakıyorsanız, yetimin malını himaye ediyorsanız Buna karşılık ondan e, maaş etinizi sağlayabilirsiniz. Ama yani yaptığınızın karşılığı kadar. Ve onunla çoğu çocuğunuza evladı iyi bakabilirsiniz. Ne kadar? Baktığınız kadar arkadaşlar. E, bütün kaynaklarımıza zaten bu geçiyor. Ayet bunu söylüyor. Ama eğer durumunuz iyiyse tabii ki dediğim gibi e, bunu hiç, hiç yemeğin onlar malından. Onlar malı gelişsin, zamanı geldiğinde onlara iade edersiniz diyor ayet-i kerime evet müfessirimizin üslubunu gördük gördüğünüz gibi böyle çok kısa açıklamalarla bize ayetleri anlatmaya çalışıyor ne anlama geldiğini bize izah etmeye çalışıyor yani arada sırada gramer tahlili yapıyor, arada sırada tecbit kurallarını değil mi dikkat çekiyor ee, bu yüzden yani kolay bir tefsirdir, ee, ihtiyacı karşılayacak bir tefsirdir. Ne çok böyle hani uzatıp da bıktıracak kadar e, hani e, açıklamalar e, yapmıyor öyle bir tefsir değildir. Ama ihtiyacı e, asgari düzeyde karşılayacak kadar da e, bilgi veriyor. Dolayısıyla çok rağbet görmüş, çok bilgi görmüş defalarca. Hatta Allah e, rahmetesin Mehmet Akif Ersoy'un hayatını okursanız, Mehmet Akif Celale'nin tefsirini 17 kere hatmetmiş, ezberlemiş yani düşünün, hayatında geçiyor. Adeta eski, yani medreselerde alimler Celale'nin tefsirini Kur'an gibi ezberliyorlarmış arkadaşlar. Bu kadar yani ilgi görmüş bu tefsir. Allah tefsiri yazan Celalüddin Mahalli'ye de, onun öğrencisi Soyuti'ye de hepimizin ölmüşlerine de sizin de bizim de ölmüşlerimize bu mübarek salı günü salı akşamında rahmet etsin rahmetiyle muameede bulursun İnşallah haftaya yeni bir derste yine bir arada oluruz arkadaşlar tamam şeyma Kuran'ın sözlü tarihleriyle ilgili olarak inanır şeyma konuşuyoruz tartışıyoruz Geçen dün de ben Avzev'teydim. Ahmet Ağır'la konuştuk bu konuyu. Henüz netleştiremedik. Çünkü Emin Hoca'nın istediklerini Ahmet ağır biz yapamayız diyor. Emin Hoca da hayır öyle olsun diyor. Sanırım yarın öbür gün netleştireceğiz. Size duyuracağız. Ama henüz netleşmiş değil arkadaşlar. Tamam. Onunca size duyuracağız. Peki Salih. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hadi Allah'a emanet olun.